Tin suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Tine Zeytuna Sina Dağı'na ve bu güvenli şehre yani Mekke'ye yemin olsun ki şüphesiz ki insanı en güzel biçimde yarattık sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik ancak iman edip iyi işler yapanlar hariç Çünkü onlar için başa kakılmayan kesintisiz bir ödül vardır ey nankör kişi sana dini yani hesap gününü yalanlatan nedir? Allah hüküm verenlerin en üstünü değil midir?